Ebeveynlere Karşı Nebevi Muamele 3 Emre Acar. Allah hamd, Resulüne salat, ehlibeytine Beytine de selam olsun. Dünyada yaşamamızdaki gaye tamamen Allah'ı razı etmek ve O'nun rızasını kazanabilmektir. Rabbin rızasını kazanmak iman ile başlayıp O rızayı elde etmenin yöntemleri ise geniş bırakılmıştır. Kullar bu yollar sayesinde Rabbinin rızasını elde eder. Rabbimizin öfkesi çetin ve kesindir. Yaşadığımız sürece Rabbimizi öfkelendirmekten veya onu öfkelendiren şeylerden uzak durmalıyız. Allah'ı öfkelendiren şeyler ona şirk koşmak ile başlayıp bunun yolları da geniş bırakılmıştır. Kulların bu yollardan birine bulaşması Rabbinin öfkesini ve azabını üzerine çeker. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'ın rızası anne ve babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi anne babanın öfkesindedir. Abdullah bin Amr radiyallahu an anlatır. Bir kimse peygambere geldi ve cihada katılmak için izin istedi. O da annen ve baban hayatta mı buyurdu? Evet dedi. Peygamber, o halde sen onların rızasını elde etmeye çalış buyurdu. Diğer bir rivayette şöyle geçer. Bir kimse peygambere geldi ve sevabını Allah'tan bekleyerek hicret ve cihat üzere sana biat ediyorum dedi. Peygamber de anne babandan birisi hayatta mı buyurdu? Evet, her ikisi de dedi. Peygamber, Allah'tan sevap bekliyor musun buyurdu? Evet dedi. Peygamber de o halde Anne babana dön ve onlarla birlikteliğini güzelce yerine getir buyurdu. Allah Sübhanehu ve Teala kendi sıfatları ile insanın yaşantısı arasında bağ kurmuştur. Bu sıfatları hayatımıza yansıtmak veya her bir sıfatı ihya etmek için mücadele vermek insanı başıboşluktan kurtarıp kulluğunu artırmaktadır. Rabbimizin razı olması ve öfkelenmesi O'nun sıfatlarındandır. Rabbimiz bu sıfatlarını anne ve babalar ile bağlantısını kurmuştur. Yani ebeveyni razı eden Allah'ı razı etmiş, anne babayı öfkelendiren Allah'ı öfkelendirmiştir. Bu da İslam'da ebeveynin konumunu ve yüceliğini gösterir. Özel olarak cihat ve hicret etmek Allah'a yapılan en değerli amellerdir. Yukarıdaki naslarda Anne babaya karşı muamele bu iki amele takdim edilmiştir. Bu da anne babanın dünya içindeki konumlarını göstermek için yeterlidir. Allah ebeveyne karşı muameleyi cihat gibi amelden üstün tutmuşsa bu konu çok önemli bir konudur. Yani ben cihat ediyorum, anne ve babama kötü davranmışım sorun değil, şehit olursam onlara karşı yaptığım bu hatalar af olunur deyip, Basite alacağımız bir mesele değildir. Bu kul hakkıdır. Nasıl ki şehit dahi olunsa kul hakkını ödemeden cennete girilemiyor, hakeza anne babaya karşı haklar ödenmediği müddetçe cennete girilmeyecektir. Bu hüküm cihat edenler için böyle ise, acaba cihat etmeyenler için durum nasıldır? Unutmayalım, Rabbin rızası ve öfkesi anne babaya bağlıdır. Kişi ebeveynlerine karşı davranışlarıyla ya Allah'ı razı eder ya da onu öfkelendirip gazaplandırır. Müslümanlar olarak ebeveynlere suizanlarımızı silip onları razı etme yöntemlerini aramalıyız. Ki Rabbimizi razı edebilelim. Bu da ancak anne babaya karşı nebevi muamelenin bilinmesiyle olur. Anne babaya karşı nebevi muamelenin şekilleri bu muamelenin şekillerinden anne-babaya öf gibi kızmayı ifade edecek cümleler kullanmamayı geçen sayımızda izah etmiştik. Bu sayımızda da bildiğimiz kadarınca konunun devamını yazmaya çalışacağız. Anne-babaya dua etmek, onları dinlemek gibi iyi davranışlarda bulunmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Anne-babasına iyi davranan kimseye ne mutlu. Aziz ve celil olan Allah, onun ömrünü artırsın. İyilik, ahlak güzelliğidir. Kötülük ise içini rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir. Allah Resulü iyilik kavramını, güzel ahlak şeklinde tanımlamış ve önünü açmıştır. İyilik, bazı fiillere has bir şey değildir. Aksine İslam'da güzel ahlaka girebilecek her şey iyiliktir. Bu bakımdan İslam'da en geniş, öne açık kavram iyilik olsa gerek. Bu da Rabbimizin bize olan rahmetidir. Anne-babaya iyilik yapmak ahlakın güzelliklerindendir. Her Müslümanın yapması gereken ebeveynine karşı iyiliklerini çoğaltmasıdır. Anne-babaya yapılması gereken iyilikler nelerdir? Bu soruya cevaben Kur'an ve sünnetten birkaç tane örnek verelim.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 Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger. Ve Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara öyle rahmet et diye dua et. İsra 23-24. ila Ayetler Ey Rabbimiz! Beni, anne babamı ve tüm müminleri hesap gününde bağışla. İbrahim Suresi 41 Allah ayetin girişinde, anne babaya iyilik yapmamızı emretmiş ve akabine de öf dememeyi, azarlamamayı, güzel söz söylemeyi ve onlar için dua etmeyi iyilikten saymıştır. Peygamber'e bir adam geldi ve, Ey Allah'ın Resulü, annem ve babam vefat ettikten sonra onlar adına yapabileceğim herhangi bir iyilik kaldı mı diye sordu. Resulullah da şöyle buyurdu, Evet, dört şey kaldı. Bunlardan bir tanesi de onlara hayır dua etmek ve onlar için bağışlanma dilemektir buyurdu. Ebu Hüreyre radiyallahu an arazisine girince annesinin kapısının önünde durur ve yüksek sesle şöyle derdi. Ey anneciğim! Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Annesi ise şöyle derdi. ''Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin de üzerine olsun ey yavrucuğum.'' Ebu Hüreyre tekrar annesine, ''Ey anneciğim, küçükken beni terbiye edip yetiştirdiğin gibi Allah da sana merhamet etsin.'' derdi. Annesi de şöyle cevap verirdi, ''Yavrucuğum, Allah seni de hayırla mükafatlandırsın ve yaşlılığımda bana iyilik yaptığın gibi Allah da senden razı olsun.'' Ebu Hureyre bunu her evine girişinde ve çıkışında yapardı. Anne babaya dua etmek ve güzel söz söylemek onların rızasını kazanmamızı sağlayacaktır. Özellikle de onlar için en değerli şey evlatlarından güzel sözler duymaktır. Her ne kadar bizim yanımızda çok önemli olmasa, babacığım, anneciğim gibi cümleler kullanmak onlara ayrı bir duygu ve heyecan veriyor. Bu heyecanla anne babalar, insanlara evladının kendisine yaptığı bu muameleyle iftihar ediyor. İnsan bir de Müslüman oldukları müddetçe onlara karşı muamelelerine dua yapmayı eklese, birbirlerine olan bağları daha sağlamlaşır. O zaman evlatlar, anne babalarına bedduayı değil, Rabbim sizi cennetine koysun, aranızı rahmetle süslesin gibi dualarını ve güzel sözlerini çoğaltması gerekir. Dua, hem Rabbimizin hem de ebeveynimizin rızasını kazanmada en önemli araçtır. Rabbim duayı muamelelerimize geçirmeyi nasip etsin. Anne-babanın arkadaşlarına ikramda bulunmak, akrabalarıyla ilişkilerini kesmemek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İyiliklerin en güzeli, kişinin babasının sevdiği kimselerle bağlarını koparmamasıdır. Sevabı en hızlı ve çabuk verilen davranış, iyilik yapmak ve akrabalarla iyi ilişkileri sürdürmektir. Cezası en çabuk verilen kötülük ise, zulüm ve akrabalarla ilişkiyi kesmektir. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve ''Ey Allah'ın Resulü! Annem ve babam vefat ettikten sonra, onlar adına yapabileceğim herhangi bir iyilik kaldı mı? diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Evet, dört şey kaldı. Onlara hayır dua etmek ve onlar için bağışlanma dilemek. Varsa verdikleri sözleri yerine getirmek. Onların sadık arkadaşlarına ikramda bulunmak. Ana babandan dolayı akraba olduğun kimselerle akrabalık ilişkilerini devam ettirmek. Anne-babanın arkadaşlarına ve akrabalarına ikramda bulunmak ve akrabalık bağlarını devam ettirmek, yanımızda ebeveynimizin saygı ve değerinin var olduğunun alametidir. Bugün bizlerin anne-babamıza değer vermemizin ana sebebi, bizlerin yanında Allah'ın değerli olmasından ve Allah'ın yanında da ebeveynlerin değerli olmasındandır. Eğer anne-babamız bizim yanımıza değerli ise, onun arkadaşlarına ve akrabalarına ikramda bulunabiliriz. Yani senin ebeveyne değer verdiğinin alameti, onun dostlarına ikramda bulunmandır. Dünyalık sıkıntılarında ve işlerinde onlara yardımcı olmak. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin, eski kavimlerden üç kişinin, yolculuk esnasında mağarada bir kayanın, Dağdan yuvarlanıp onları hapsettiğini Ve o kişilerin o muhasaradan Rablerine salih amelleri zikrederek kurtulmalarını anlatırken işittiklerini şöyle anlatır Ya Rabbi Benim yaşlı, kocamış anam ve babam vardı Akşam olunca ben onlardan evvel Ne çoluk çocuk ne de kölelerimden Hiçbirine bir şey içirmezdim Bir gün hayvanlarımı otatacak Ağaçlık bir yer aramak arzusu Beni uzaklara götürdü Onlar uyuyasıya geri dönemedim Onların akşam sütlerini sağdım Fakat onları uyumuş hâde buldum Kendilerini uyandırmayı ve Onlardan evvel çoluk çocuk ve kölelerime Akşam sütünü içirmeyi hoş görmedim Çocuklarım etrafımda ağlaşırken Ben süt bardağı elimde olduğu hâde Onların uyanmasını gözeterek Şafak sökesiye kadar yerimde bekledim Nihayet uyandılar Akşam sütlerini içtiler. Ya Rabbi, eğer ben ameli senin rızan için yapmış isem, şu kayadan düştüğümüz sıkıntıyı bizden açıver dedi. Kaya biraz aralandı. Bugün biz Müslümanların da yapması gereken muamele, bu derece ince ve samimi olmalıdır. Bunu yapamıyorsak bile, özellikle her türlü dünyevi sıkıntılarını gidermeye çalışmamız gerekir. Anne babamızla konuşaraktan, Hal ve hatırlarını soraraktan ve yaşantılarını gözlemleyerekten sıkıntılarını tespit edip bu noktada yardımcı olmalıyız. Bu bizim için kârdır. Bugün anne babasının sıkıntısını giderenlerin mahşerde de Allah onların sıkıntısını giderecektir. Ahiret gibi en büyük sıkıntılı günde sıkıntıların gitmesi kadar güzel bir şey yoktur. Rabbim bizi o gün rahat edenlerden eylesin. Anne-babaya karşı gelmemek, itaatkar olmak. Ebeveyne itaat, aile kurumunun sıhhati açısından çok önemlidir. Bununla beraber anne-babaların en büyük haklarından bir tanesi, şirki ve haramı emretmediği müddetçe evlatların kendilerine itaat etmeleridir. Onlara karşı itaat, cennette en büyük mertebeye ulaştırırken, itaatten el çekmek Allah ve Rasulünün yanında da Konumumuzu düşürür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hem Rabbine hem de anne babasına itaat eden kul en yüksek mertebededir. Şu üç kişi cehennem ateşinden korunmazlar. Yaptığı iyiliği başa kakan, anne ve babaya karşı gelen ve içki içmeye devam eden. Şüphesiz ki Allah annelere itaatsizliği, kızları diri diri toprağa gömmeyi, haksız yere emir vermeyi ve yasak koymayı yasaklamıştır. Yemenli bir adam annesini sırtına almış bir şekilde tavaf ederken şu beyti okuyordu. Annemin itaatkar bir devesiyim ben, onun diğer binekleri usansa da usanmam ben. Sonra İbni Ömer'e geldi ve ey Ömer böyle yapmak ile annemin hakkını ödemiş oldun mu diye sordu i̇bn Ömer de, hayır doğum anındaki tek bir inlemesinin karşılığını bile ödeyemedin cevabını verdi. Anne babaya itaat noktasında Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyurur. Biz insana anne babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Ankebut 8. Ayet Anne-Babaya Sövmemek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kişinin ebeveynine sövmesi en büyük günahlardandır. Asap, ey Allah'ın Resulü, insan hiç anne-babasına söver mi dediler? Resulullah, evet, o başkasının anne-babasına söver, o da onun anne-babasına söver. Ey Rabbin rızasını arayan kardeşim! Allah'ın değer verdiği şeylere sen de değer vermeye çalış. Nefsine uyup Rabbinin rızasını kaçırma. Allah'ın öfkesini, gazabını ne olursa olsun üzerine çekmemeye çalış. Seni ne hanım ne de koca aldatmasın. Anne babana karşı nebevi muameleyi kesinlikle elden bırakma. Her zaman annen ve babana karşı bakış açın, ben onların ayak paspası, onlar ise benim efendimdir olsun. Hiçbir şey kaybetmezsin, korkma. Bu senin Allah katındaki değerini artırır. Onları hiçbir zaman küçük görüp kibire kapılma. Yapman gereken bu haklar ve senin onlara yaptığın bütün davranışlar bir gün gelip tek tek sorguya alınacak. Sınava hazır mısın ki anne babanın haklarında gevşeksin? Bir de şu noktaya çok dikkat et. Ebeveyne karşı muamelelerinin mükafatını Allah'tan bekle. Anne babana karşı menfaat içerikli bir davranış sergilemekten Allah'a sığın. Eğer bunu yaparsan bu senin kendi nefsine yaptığın zulümdür. Bu da aranızdaki akrabalık bağını koparır. Unutma, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, cezası en çabuk verilen kötülük zulüm ve akrabalarla ilişki kesmektir anne babana karşı iyiliklerini arttır. Bu sana yazılacak veya verilecek olan sevabı hızlandırır. Peygamber buyurur ki, sevabı en hızlı ve çabuk verilen davranış, iyilik yapmak ve akrabalarla iyi ilişkileri sürdürmektir. Bilmelisin ki Peygamberimizin anne ve babası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ufak yaştayken öldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Buna rağmen onlara karşı muamelelerini ölmüş olsalar da devam ettirdi. Gidip onları kabirlerinde ziyaret etti. Seni seyrindeki fırsatı değerlendir. Anne baban yaşadığı müddetçe onların değerini bil. Çünkü bizler onlara hayattayken haklarını vermede sıkıntı yaşıyorsak onlar öldükten sonra haklar bir yana anne babamızı tamamen unuturuz. Ey Rabbim Beni ve neslimi namazı devamlı kılanlardan eyle. Duamı kabul et. Kıyamette hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve tüm müminleri bağışla. İbrahim 40-41 ila Ey Rabbim! Anne babamı esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger. Ve Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara öyle rahmet et. İsra Suresi 24 Bir sonraki yazıda nasihatlerimize devam etme dileğiyle. Davamızın sonu, alemlerin Rabbine hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 15. sayısında yayınlanmıştır.